Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazret Hüseyin'in Kelebra'da şehit edilmesi. Muharrem ayının 10. günü çok olay oldu. Bazı peygamberler zafere kavuştu. Yine bu arada Kelebra olayı da 10 Muharrem günü olmuştu. Bu olay aşağı yukarı bin yıldan beri istismar ediliyor. Yani bir nevi müslüman arasında bir ayrımcılığa, bölümcülüğe seyp olunuyor. matem oluyor, küçük oluyor tabi. Bakalım inşallah bu olan aslı nedir? İslam'da ilk fitne Haz Osman'ın son döneminde çıktı. Bazı isyancılar Medine'ye gelip onun sayını kuşattılar ve sonunda onu şehit ettiler. Sonra Medine münevri bulunan sahabeler büyükleri Haz-ı e biat ettiler. Ona tabi oldular. Hz ı dördüncü halife oldu. Bütün İslam alemi, o zaman İslam aleminin toprakları da çok genişti. Doğu'da Hindistan, Batı'da Afrika'nın tamamı İslam toprakları idi. Hazreti Ali halife olunca yalnız bir tek şambalisi olan Hazreti Muaviye. Bunu haz ediyoruz. O da çünkü sahabedir kendisi de. Yalnız o salya e tabi olmadı. Onu isyan etti. Bunun üzerine işte İslam'da ikilik oradan baş gösterdi. Müslümanların ezici çoğunluğu, Müslümanların büyük çoğunluğu o ki Müslümanlar ki sahabeler tabiin, onların ezici çoğunluğu hastaya e destek erken yalnız Suriye halkı Muaviye tabi oldular. Onu desteklediler. Bu ikili de saltanattan ziyade bir işyat anlaşmazlığından kaynaklandı. hazret Muaviye ona tabi olanlara göre Hazret-i edildi. Onların katillerinin hemen kısasını istedi. hazret ise Dedi ki, şu anda ortada fitne var, ortada bir terör var, ortada bir kaos kargoşa var. Önce ortada sakinleşsin, ondan sonra onların işte bakarız buyurdu. İşte bu bir işaret meselesiydi ama ikilik çıktı. Tabi bir fitne dedi ki buna, fitne çıktı mı, bunun nerede duracağı artık bilmedi muhteremler. Hazreti Ali ile Hazmafi arasında biliyorsunuz çok savaşlar oldu ki en önemlisi de Sıffin savaşıdır burada. yazık ki çok Müslüman abrada ölü şehit oldu Sıffin olayında ve Hazreti Ali de Küfe'de şehit edildi bir harici tarafından sabah namazına çıktı. Giderken evine çıkınca daha dış kapısında kılıç davresine vuruldu. Şey edildi. Hasali'nin şehit edilmesi üzerine büyük oğlu Hasan onun yerine geçti. Küf halkı, Irak halkı hep ona tabi oldular. Hazreti Hasan ancak 6 ay halifelik yapabildi. Aşağı yukarı 40 bin kişi bir orduya sahipti. Ve hazr abiyle savaşmak üzere de bekliyorlardı. Haz, Hazrı Hasan, Allah'ından razı olsun muhtemelen, halifelikten vazgeçti. Mavir'e anlaştı, halife ona bıraktı. Kendi Medine'ye çekildi, köşesi'ne çekildi kendisi. Bunlar olurken, bir rastlantı, yani, karmaşık falan değil muhtemelen buralar. Hepsi bunlardı. Bunlar hepsi bunların da bir ezelî kaderin bir uygulamasıydı. Peygamber şöyle birmiş Ali'den vazdetti. Benden sonra hilafet 30 sene buyurmuştu. Hilafet halifelik. Nedir halifelik? Yani peygamber vekilliği. Tam İslam'ı uygulanması benden sonra 30 sene. Ondan sonra saltanat Dönem başlayacak buyurdu Saltanat, yani sultanlık sarayda oturma başlayıyordu Hazrî Hasan ciddin 41. yılında alifeden çekildi tam o zaman da 30 yıl dolmuştu. Hilafette baskı yok hilafette alifelikte zorlama yok. Halifenin kapısında nefetçi olmaz. İsteyen bütün vatandaşlar elini kolunu sallayarak halifele görüşebilirler. Halife yolda giderken yana muhafaza olmaz. Her vatandaş da konuşur, derdini dinler, şar çağır arar halifelikte. Halifelikte baskı yoktur, diktareşim yoktur halifelikte. Ama saltanatta biraz baskı gerekir halkı disiplin için. 30 sene kadar insanlar halifeye bağlı diler dini açıdan. Yani halife itaat vaciptir diye. Öyle baskı bir şey olmadığı halde halife ne müderse ona tabi ol bunu uygularlardı insanlar o dönemde. Fakat işte bu 30 sene yaklaştığı zamanlar artık halktaki bu bağlılık kopmaya başladı. Yeni yeni İslam'a gelen milletler, İslam ülkesi çok genişleyince alışmışlar, altına alışan insanlar itaatten çıkmaya başladılar. Bunun için Hazreti Ali'de pek başarılı olamadığı muhabbeye karşı. Oğlu Hasan da baktı ki halk itaat edemiyor artık. Bizi günü sağlayamıyor halifelik yönüyle. Bunun için haliften şekilde Hazreti Osman, Hazreti Hasan Peygamberimize çok benzerdi muhtemelinde. Peygamberimize çok tıpatı benzerdi kendisi. Halifeliği muaviye bıraktı. İşte ondan sonra da halife meşru halife oldu ondan sonra. Ki muaviye'nin 40 yıl saltanatı vardır. 20 yılı vali olarak, meşru olarak, 20 yılı da meşru halife olarak 40 yılının saltanatı vardı kendisinin de. Hazreti Hasan Medine'ye gitti yerleşti oraya. Tabi Hazreti Muaviye'de yaşlandı. Hastalanma falan başladı kendisi. Üç oğlu vardı Hazreti Muaviye'nin. Biri Abdullah'tı küçük yaşında vefat etti kendisi. Biri Abdurrahman'dı, bu da çok geri zekalı, ahmaktı. Ya da Abdurrahman, Abdurrahman, arada bir fark var, arada var bunların. Yani biri Abdullah, biri Abdurrahman'dı, biri küçük yaşında vefat etti, diğeri de çok geri zekalı, ahmaktı. Üçüncü oğlu da yezitti adı Yezid'di. Bunun için muhabiyeni attı, kendisine onu yerine veliha tayin etti. Halktan buna biat aldı. Bu Yezid, tabi Yezid Hazreti demiyor O çünkü sahabe değildir. Onu Hazreti demiyoruz. Bu Yezid ne yaptı? Babamdan sonra, yani Halk Muavi'den sonra Hazreti Hasan yine halife olabilir. Halk ona dönebilir korkusuyla Hazreti Hasan ortadan kaldırmaya karar verdi bu. Muşi ne yaptı? Hazreti Hasan'ın eşine, zevzesine on bin gümüş dirhem para vaat etti. Ve onun da edeneceğine vaat etti. Daha çok ona bir bahşere vaat etti kendisine. E, Hazreti Hasan'ın öldürmesi için, zehirlemesi için. Ona şamdan zehiri gönderdi. Ne yazık ki Hazreti Hasan da bu şekilde zehirlendi. Eşli tarafı zehirlendi muhteremler. Hazreti Hasan Hasan Alnı tabi zehirlendiğini fark etti. Öleceğim artık fark etti. Durumu ağırlaştı. Şöyle dedi, karış Hüseyin'e. Hüseyin karışım dedi. ve artık kurtulmayacağım, öleceğim. Benim tek dünyada emelim, arzum, isteğim dedim yanına gömülmek dedi. Peygamber yanına gömülmek dedi. Ben Ama eğer fitne çıkarsa üzerine fazla varma, ben de ya git, oraya dedi Bir de bunun dışında Karış Hüseyin'e, Hz. Hüseyin'e şöyle o abide nasıl da bulundu. Dedi ki Karış Hüseyin dedi. Biz Resulullah'ın torunlarıyız. Ehlibeytiz. Allah Teala bize peygamberlik verdi dedemiz yani aslımıza. Allah Teala bize hem nübüvvet peygamberlik hem saltanatı vermeyi anladım ben dedi. Bu işine de ben de saltanatı bıraktım, halifeye bıraktım. Sakın kardeşim dedi, sen bunada heveslenme dedi böyle. İleri de Küf halkı, Irak halkı bunlar orası kaner kazan gibidir. Orası batak orası dedi böyle. Babam da başaramadı, ben de başaramadım. Orası fitne yuvasıdır. Onlar yarın sana kalkışırlar, işte küfeye geldi bizim halife yapalım derler, arkanınız derler. Onlar sakın aldanma, onlar sakın kanma karışın dedi. allah Teala bir de salfanatı vermiyor dedi böylece. Tabi rahmet oldu ve ne yazık ki çok istediği bir isyanlar gömülemedi. MİB'ler buna karşı çıktılar, odaların bulunanlar. Bunun üzerine Cenab-ı Bakı'ya oraya defil edildi. Orada kendisi kardeşinin hastası. Bu arada aklımıza gelebilir belki de. Gerçi bu konu biraz daha önce geçmiş önceden ama. Peki hastanın eşi ne oldu? Onun zehirli eşi ne oldu acaba? Hastasını zehleyip de öldürdükten sonra Şam'a gitti bu kadın. Şam'a gitti. Hem o parayı alacak, hem de isteği Yezid ile evlenmek. Yani bir saltanat sahibi evlenmek. Dünyada gözü var mı kendisinin? Bunun üzerine Yezid'i babasına sordu. Hasim Muaviye sordu. Oğlum hayat eda. Baba, Durum böyle böyle. Bak Hasahsan dedi eşi geldi. Bana söylenmiş vermiş o evlenmek mi? onu alayım mı? Hazma Muaviye kızdı. Oğlum peygamberin torununu hainlik eden bir kadın, yarın hainlik eder. Onun hakkında dedi, kısas ve emretti, vurun boyun dedi, onu öldürürler. Kısasla öldürürler kendisini. Eldenler tabii. Has-ı sonra oğlu Yezid, zaten tek oğlu kaldı artık, biri ölmüştü, bir ahmakta, geri zekalıydı. Yezid, Şam'da halife oldu. Yezid'in bir korkusu vardı. Hazret Hüseyin ki peygamber torunu, Hassal'in oğlu, e, halk bunu kendisinden daha üstün sarlar Onu daha çok severler. E, bu ileride benim başlayan bir şey çıkarabilir diye tuttu yezit Medine valisine bir mektup yazdı. Hüseyin'i, Abla bin Zübeyir'i, Abla bin Ömer'i, onlara çağırdı. Onlardan bana biat aldı. Bana bağlılık sözü yemin alanlar. Bunu yapmazsa asrı onlara Bunlara şunu bunu yap yani. Zorla bu işi yaptı. Medine valisi önce Hazret Hüseyin'i çağırdı. Saraya Medine'ye valisi. Ona Yezid'in mektubunu okudu. Bak Yezid'in yani halife o anda. Onun emri var dedi. Seni bir ad almak istiyorum. O da dedi yarım bir görüşlendi, van bir gün tunlandı. O gece Mekke'ye oradan kaçtı bu Mekke'ye kaçtı. Mekke'de biliyorsunuz haram Şerif deniyor. haram deniyor. Bir kimse Mekke Haram-ı Şerif'e sığındı mı ona İslam'da dokunulmuyorsun. Dokunulmaz ona. Yani bir katil bile 10 kişi öldüren bir katil bile kaçsa, Haram-ı sınsa Orada dokunmaz kendisine. Ne yap olur? Dışarıda beklenir. Çıkınca yakalanır kendisi. Tabi açtıramaz tabi orada. hadis Hüseyin de gitti Medine yerleşti. Oraya yerleşti Medine'ye. Mekke'ye yerleşti kendisi. Mekke'ye mükerrme de meşgul, tavukla meşgul, ilmü meşgul, halklık sohbetle meşgul. Yani artık dünyayı terk etti orada. Saltanı unuttu kendisi tamamen tamam artık ahirete verdi kendisine. Bir peygamber torunu, e, peygamberin kucağında büyüyen, peygamberden çok sevilen Hazreti Hüseyin Hazretleri ki, kendine tamamen ahirete kendisine verdi. İbadete meşgul, insanlara ilim öğretmek meşgul oradayken, orada abi hastasının dediği kerameti çıktı meydana. Küf halkı, Irak'ta bunlar küf halkı, Hazreti Hüseyin'in Mekke'ye kaçtığını duyunca buna mühdit yazma başladılar. Küf Hazreti Ali taraftar ediler. Hazreti Mavi ile olan mücadelede on taraftar ediler. Bu tabi bir saltanat -taki taraftarlık meselesiydi bu. Bunlar küfeden Hazreti küf eden Hazreti e yazma küf eden, yazdılar Hazreti Hüseyin'e illaki işte küfeye gel bir sana bağlıyız, Sevgi edeceğiz, harif hakkındır diye onu davet ettiler. Yüz küsür metre görmüş kendisine, o da heyete geliyor kendisine, illaki ki Irak halkı seni istiyorlar, Küfeye gel, yani orası merkez olacak, oraya gel, bu sen hakkını diyor davet etti kendisine. Halbuki Hüseyin tabi İslamla bir danışma vardı İslam'da. Müşabere denir buna. Bir danışma İslam'da vardır. Sünnettir bu. Hazret Hüseyin de önce abla bir Önver'e bir konuyu. Hazret Abdullah. Ki sahabe içerisinde siirilen bir kişi kendisi. Hem tekval zühtünde hem ilimde. Ona danıştı. Ya Abdullah baktı bana böyle güven mektip geliyor. Böyle davet ediyorlar. Bana bunlar cihat ediyorlar. Çok büyük bir çoğunluk Oraya gideyim mi? Hazreti abla kesinlikle gitme oraya dedi. Onlara güven olmaz. Ondan seni çağırırlar. Bir de öbür tarafa dönüverler bunlar. Seni orta bırakırlar. Sakın da böyle ortaya girişme. Tavsiye etti buna. Hazreti Hüseyin bir de Hazreti abla bin Abbas'a danıştı. Amcaoğlu kendisine. Bu Hazreti abla Abdullah bin Abbas Hazretleri de Arabistan'da dahi derler zamanlar. Yani çok üstün zekalı, yüksek gülüşü olan kişilerden biriydi. Hasar Abbas da ona danıştı. Kendisinin yaşlıydı. Çok siyah deneyimleri vardı. Kendisinin vardı. hasar zamanında. Ona danıştı. O da Ya Hüseyin kesinlikle dedi. Küfeye gitme. Mekke'den ayrılma. Ondan seni davet ederler. Sana yalvarırlar. Sana bağlılıklarını bilirler senin için can hazırız derler ama onların üzerine güven olmaz. Onlar bir an dönerler buyurdu. Çok tavsiye etti. Fakat baktı ki Hazır şeyin illa gitmek isteğinde. Kader demek ki o kaderi görecek. Derler. Elde olmadan Hazır içerisinde bazen beni davet ediyorlar. Bana böyle bir görev veriyorlar. Tabi bu daha adil yani iş yapacağı için yani bu gerden kaçmayayım gibi. Yani bir sorundan kaçmayayım anlayışıyla... gitmeye kararlı. Bu yüzden hasta ablayı anmaz. Ya Hüseyin... madem ile gitmek istiyorsun... ...o halde... ...önce orada bir adamını gönder. Küfe gönder. Böyle gitsin oraya. Halta görüşsün. İler gelene görüşsün. Durumu anlasın. Onların sana kesin bağlılığı varsa sana bilirsin, sen gitmiş olmasa bari. Hasen bu görüşü benimseydi. Amcasının oğlu Müslim bin Ukayl. Has Kail, amcası oluyor. Onun oğlu Müslim amcaoğluydu. Hasen çok bağlıydı. Onu küfeye gönderdi. Küfe şehir yani. Hasen Müslim küfeye gitti gizlice. Halkla görüştü. Baktı ki halkı hemen tamamına yakını Hazreti'nin taraftarı. O dönemde en azından Bağdat yol şehir Bağdat, kurmamışsınız daha. En önemli şehir Küfe. Ondan sonra Basra orada o dönemde. Küfe'ye gitti. Baktı ki halkın hemen tamamına yakını hasiyen taraftarı. Ona bağlılar. Ona biat ediyorlar. İleri gelen eşrafı hep bu taraftalar. Tuttu bu Hazreti Müslim Mekke'ye Hazreti Serim yazdı. Ya Hüseyin, ben küfe görüştüm, eşrafına görüştüm, halkı hemen tamamı, şu anda otuz bin kişi bende de, de tesli edebildim, sana bağlı. Ayrıca tabi bahset şuradan buradan gelecekten var, bu şey olacak da bu şekilde. Bunun üzerine Hazret Hüseyin'in mektubu alınca, Mekke'den küfeye gitmeye karar verdi. Allah'ın takdirinde yoksa bir şey bir kuluna kadar önlem alsa da önlemler de bir şey yaramıyor muhteremler. Bir atasözü vardır. El-Abdü bir Allah-u yukaddir. Kul tedbirini alır. Önlemini alır. Kul her açıdan düşünür, taş önlemini alır. Ama takdir Yine Allah'ın ciddiş hali. Kulunun tedbiri bozulur burada. Hazreti Seyyen bütün önlemin tedbirine aldı. Halktan muazzam istek var kendisine. Bir göreve davet ediliyor. Ondan kaçarsam sorumlusan kaçmış olurum diye gitmeye karar verdi. Fakat küfede bulunan Yezid'in bir adamı casusu Yezid'in bu durumu tabi görüyor, seziyor küfe valisinden geldi. O zaman küfe valisi de sahabe-i Duman bir Beşir Hazretleri sahabe-i Ona geldi. Dedi ki ya Numa. Bak dedi Hazreti Hüseyin'in adamları Müslümanlara gelmiş. Halktan biat alıyor. Küfe yerinden kaynıyor. Hazreti Hüseyin bekliyor bunlar. Bunlar baş kalacaklar. Bana bir şarap bul dedi. Tabi o sahabeden Hazreti Numa Hazretleri Orada bir şey yok şu anda dedi. Bir şey olursa bakar çağırırsen diye onu savdu kendisini. Savdu ama o kişi lafa Şam'a Yezid'e kötü bir durum bildirdi. Durum böyle böyle. Haseyn adamı burada. Halk tamam ayaklamak üzereler. Ve buran varisi Numan da işe önem vermiyor. Bunun üzerine gezi teraşa kapıldı. Saltanatta muhteremler Böyle bir şey vardır ki saltanat orta kabul etmez. Bakın, saltanat böyle bir şey. Yani sonda konuya geleceğim inşallah. Yani baba oğlu birbirini tanınmaz da saltan meselesinde. Haşa bu rubiyetin bir sıfatı onlara tecelli ediyor. Mecazi rubiyetin. Nasıl ki allah Teala eş ortak kabul etme Mevlam. Kimse eş alamazsa Mevlamıza. İşte saltanat da böyle ortak kabul etmez. Yizid de Hz. bu şekilde küfeye geleceğini, halkın başta geçeceğini duyunca paniğe kapıldı. Korktu saltanatından. Bazen paniğe kapıldı. Düşünün taşına baktı ki Basra valisi Übedullah bin Ziyad vardı. Gaddar adamdı ve çok. Beranesi bir adamdı. Ancak bu işi bu yapar dedi kendi kendine. Ona metin yazdı. Dedi ki ya Übedullah Durum böyle haber aldım. Sana bütün görev yetki veriyorum sana dedi. Basbali dışında küfe valiyeti de bırakın tamamını emrine verdim. Hepsi şey emrinde. Hüseyin'in gelmesi engelle. Geri gelirsin yakala bana gönder. İbn-i Ezey ne yazık ki gerçekten gaddar mühteremler mektubu alınca hemen Küfe'ye geldi kendisi. Numara 15 tabi indirdi şeyinden. Attı valiyetten. Oraya kendisi geldi. Bu Havsiyye'nin amcaoğlu Müslümi yakalattı. Onu evinde saklayan kişi yakalattı bunları. İkisini başına kesip attı bunları. Attı bunları. Halka malzeme ve taşı saldı. Asay keserim derekten Ortada bir yatışırdı Fakat ne yazık ki bu i̇bn Ziyad küfeye gelip de bu Müslümanın başlığını kestiği gün zircayının sekizinci ve onuncu gününde oluyor, bu oluyor. Aynı gün Hazreti Mekke'ye çıkıyor, çıkıyor. Tabi bu durum bilmiyor. O zamanlar ancak mehtip gelecek. Burak'tan Mekke'ye mehtip gelecek. O zamanki deve, deveyle mehtip gelecek. Tabi şu an telefon var, her şey varında. Yok o zamanlar bence. İşte bu i̇bn Ziyad'ın küfeyi bastı altına aldığı, ordusuna sardığı, o Müslüm başını kestiği gün, aynı gün Hüseyin'den Mekke'den yola çıkma hazırlanmış. Nasıl yola çıkacak? Çoluğunu, çocuğunu, eşini, yakını almış ama böyle. Amcaoğulları, yeğenleri, kardeşleri, şunları, bunları, kız kardeşleri hepsine almış. Develer bindirmiş bunları, yükünü yüklemişler bunlar, çıkacaklar. Hazreti abla bir ambas geldi. Hazreti senin devesi yalan tuttu. Hüseyin, Hüseyin beni dinle. Küf halkına güvenme. Halkına güvenme. Onlar senin gibi görünürler. sen taraf görünürler. Onlar bir an dönerler onlar. Sakın oraya gitme. Hayır gideceğim dedi. Neyse mukademi göreceğim. Ya yani elinde olmayan bir his duygu bir oraya sevk ediyor Gideceğim araya. O halde, babem gitme, mecbursun, şu anda zorunlusun, işleri bir duygu içinde. Hiç olmazsa yalnız git. Babu bu çoğu çocuğu, kadınlara şunları götürme bunlar. Yalnız gidersen, hiç geri geriden kaçabilirsin, bitirebilirsin. Ama babem böyle deve kervanıyla hep yazık olur. Çok uğraştı, ağladı. O kadar yalvardı. Ama Mukadderat Hüseyin'i görecek varmış. Haz Hüseyin'i dinlemedi muhteremler. Yola çıktı. Yola çıktı. Haz Hüseyin yolda gelirken ona bazı kabirleri tak, e, ilave oldu kendilerine. Ona bağlandılar. Biraz daha büyüdü. Kervan daha fazla büyüdü. Kavva kaçtı. Fakat yolda gördüğü bazı ileri gelenler, şöyle insanlar için akıllı olanlar denilme olanlar Hüseyin de der ki Hüseyin sen geri dön dediler kendisine. Küfe hakkına güvenme geri dön dediler. Fakat tabiyen dönmediler. Dönme dönme muhteremler. Derken artık Irak'a geldi. Fırat kenarından geliyor. Geliyor. Bir Fırat kenarında bir çöl arazi oraya geldi. Burası ne dedi burası yeri de? <gülüyor> Fırat Deryemek kerbel diler burası. Kerbela derler burası. Kerbela. İsmini duyunca kerbela. kerp sıkıntı, darlık zaman anlamına geliyor. Bela da böyle sıkıntılı, kötü bir bela anlamına geliyor. Kerbela aslında bu geliyor. Bu ismi duyunca, Kerbeson'u duyunca aklına bir olay geldi. Dedi ki, ben dedi babamla beraber dedi. hastalı halifeli zamanında. Babamla beraber dedi. Köyden çıkıp da Sıffin'e savaşta giderken dedi buradan gece geçik biz dedi. Böyle. Geçtik. Babam dedi buranın halkına sordu. Neresi burası diye. Hastalili zamanında ya Ali burası Kerbela. Hasta şöyle diyor. Ali Muhammed'den peygamberimizin yakınlarından, ehlibeytinden, torunlarından bir grup burâşîl olacaklar. Ben demişti. Hasta buraya. Burası demek böyle bir yer. O zaman anlıyor ki demek ki burada biz burâşîl olacağız. Anlıyor muhterem kendisi burada. Ama artık geri dönüşü imkanı olmuyor artık kendisinin de. Diğer yandan o i̇bn Ziyad denen kişi, Burak'ın genel olan kişi, tuttu Hazreti'ne karşı, Ömer'e bin Sa'd'ı gönderdi, komutan olarak. Ömer'e bin Sa'd. Bu Ömer, Hazreti Ebi Vakkas'ın oğlu. Sahabe ekranından, Sabi Ebi Vakkas. İlk Müslüman da 15 şereden. Bu oğlu, ismi Ömer. Ömer bin Saat. Bu İbni Ziya dedi ki bu Ömer'e Ömer, e, Ömer kumandanmış, şecaatiymiş, çok savaşmış kendisi. Bu emirle dört bin tane asker verdi. Git dedi Hüseyin'i yakala, bana getir dedi. Başını kes getir, nasıl getirsin getir. Bu dedi ki ne olur bana bu görevi verme. Dedi ki buna sen dedi rey şehrine var yapacağım dedi buna. Eline bunun mazbatasına verdi kendisinin verdi. Bu, gelmek için birisine karşı savaş istemedi. O halde de o mazbatayı bana geri verdi. De. Yani validen geri alayım seni dedi bu. Ne yazık ki muhteremler, böyle büyük bir sahabenin oğlu iken, gerçekten kendisi iyi iken kendisi de dünya ile art arasında bocaladı bu şekilde. Yani bir vali olmak, o dönemin valileri yarı bağımsız ettiği zamanlar. Yarı bağımsız ettiği zamanlar. zamanın valileri. Halktan belki toplayabiliyor, saltan sahibi olabiliyor, ordusu olabiliyor kendilerinin. Yani yarı bağımsız bir devletler. O gün valileri. Şimdi bu da o gece uyuyamadığı bile Hasyene güne karşı çıkmasa valilik elden gidecek. Dünya saltanatı sırada yaşayacak. Aşırı bir muazzam geliri olacak kendisinin. Muazzam geliri olacak kendisinin. Lüseyi teşvik kendisi. Arasında bocaladı, bocaladı, bocaladı. Ne yazık ki sonunda dünyası ağırlık bastı. Ağırlık bastı. O reyşehir validen vazgeçemedi. Hasine kaçıkmaya bunu kabul etti. Kabul etti. Dört bin kişiyle ve İbnü de buna emir veriyor. Fırat derin kıyısını kesiniz. Bunlar sus kalsınlar. Orada kerf o zamanlar hiç kıyısı yokmuş orada. Tek Fırat derin suyu varmış orada. Bu geldi oraya. Beş kişiyle Fırat suyunu kesti. Hazretseğin yandakiler sus kaldı. Yalnız Ömer'in gönlünde savaşmamak. Yani bir çıkış yolu arayı bulabilmek gönlünde. Yalnız askeri içerisinde e, hainler de var, münafıklar da var. Onlar da var. Bunlar tam hakim olamayınca de. Çünkü ziyade o taraf olduğu için tam hakim olamıyor sırasında genişti. Az o bu Ömer öne çıktı. "Biri Hüsnü'ye görüşeceğim ben." dedi. Hüseyin gel bakalım. karşı görüştüler. Dedi ki Hazret buna bak ve de benim dedi siz çağdırınız dedi buraya. Yani küfeliler. Askerler küf asker ama. yani Küfeliler. Halk yalnız ama asker. beni de küfeliler siz çağdırınız ben dedim. Buraya geldim. Eğer istiyorsanız gireyim Mekke'ye gideyim dedi. Bu Ömer de bir aramak istiyor tabi. Dedi bir ibnize adam bakayım dedim. Mekke'yi gönderdi. Razı olmadı. Yine Hazreti Hüseyin şart koştu bana kendisine. Ya Mekke'ye gideyim, Isıbir'e gideyim, ya da Şam'a gideyim, ben kendim görüşeyim. Bunu razı olmadı. illaki ki biat, savaşçılıklar bunlar. Ve sonunda muhteremler, Muharrem'in dokuzuncu gününde, gününde, Hazreti Hüseyin çadırı kurmuştu. Çok kadın da var, e vardı Hatta bunun bir oğlu. Üç oğlu vardı. Üçünün ismi Ali bakmak derin. Üç oğlu vardı. Biri Ali Ekber. En büyük Ali. Biri Ali Efsat. Orta Ali. Üçünün ismi Ali Eskar. En küçük anamla geliyordu. Efendim. Bu ortancı olan Ali delikanlıydı. Hastaydı ama bu çada yatıyordu. bu hiç savaşamaz zaten. Büyük oğlu savaşabiliyordu. ve de süremiyordu daha kendisinde küçük oğluna. Çadırlar kuruldu. Hazreti Hüseyin Muharrem'in dokuzuncu günü bir çadırını oturulmuş Oturuyor da başta ikiye eli arası almış. Uykuya dağılmış. Kardeşi Zeynep vardı. Hast Hatamızın kızı. Kardeşi Zeynep geldi. Abi ne yapıyorsun? Açlı gözünü Kardeşim, şimdi dedemirüssüllaha gördüm rüyamda beni çağırdı dedi böyle, beni çağırdı, ben şey yerine gideceğim var dedi böyle, Allah a bu şekilde böyle. Tabii az da Zeynep kardeşi ağlamaya başladı, kardeşim, ağlamayan kardeşim, Allah'ın tabi buymuş, ben dedim çağırdı, böyle diyeceğim edeceğim? olacağım ben. Bu yüzden bak ki karşı ordu. İkinci battaniyen doğru, bunlar doğru saldıraya geçiyor geliyorlar, saldırıma geliyorlar. Hazir kalktı, dedi ki Ömer'e karşı koru komutanına, o da gönlünsü olsa savaşa. Fakat valilikle şıarsan şey sıkıştı kaldı, o taraf ağır gelecek tabi. yazık et tabii elbette. Dedi ki Ömer'e kuma kumandana bugün de savaş verin, dedi yarın olmadı, bu gece bize izni mebakanmaz. O da kabredi bunu. İşte akşam oldu. Kansu Hüseyin yanındakilere bakın dedi. İbni Ceyadın tek amacı benim dedi böyle. Geziden tek amacı benim. Oradan kalırmıştı bunlar. Ben dedim çağırdı. Şehit olacağım. Artık benim sorum geldi. Siz de bu Ceyade orta karın Ceyade buradan dağılın kaçın bunu hepiniz böyle. Kimse kalmasın burada. Onu yarın burada beni öldürünce onun için aramazlar dedi böyle. Ama ben gidersem peşut akıllara buyurdu. Ama dediler ki ya seneleriler biz Semra'yı bırakıp gidemeyiz dediler böyle. Allah'ın cevap verirsi dediler. O zaman yukarı yetmiş tane savaşlayak erkek vardı işlerinde de. 40 tanesi süvar atlı debeli, oturu piyade olmak üzere. Yetmişli savaşçı kişi var bunlarda. Bunların her biri dedi, ya da ya da seneliler bir şiit olmadan seyinti etmeseydi bunlar bence. Erken tabi sabah oldu. Yani Muharrem ayının 10. günü oldu muhteremler. Oldu. Tabi karşı taraf şimdi saldırı geçecekler ama komutan Ömer bir emir veremiyor ama. Yani gönlü de buna varmıyor. Bir peygamber torun kanına girmedi istemiyor buna çekiniyorsunuz, ürperiyorsunuz bunda. Orduya saldıremde veremiyor orduya da. O kadar yukarı riciattan da emir kendisine geliyor. Çabuk saldırı geçin derekten emir de veriyor. Bunun üzerine ordu içindeki münafıklar, hainler, sapıklar bundan tek tek ortaya çıkma başladılar. Çıktılar. Böyle büyük savaş başladı. Bu savaşta Hüseyin tarafı daha üstün geldi tabi. Bu savaşlarda epey kitaptan da tabi şehit verildi. Bu arada Haz Hüseyin'in büyük oğlu Ali Ekber çok savaştı muhtemelen, çok savaştı ve babasının gözünde şehit düştü o da insanlar böyle. Haz Hüseyin'in gözünde şehit düştü. Haz Hüseyin bir ara batık çadırdan ufak olduğunu sesiyle ağlıyor. Memmen çocuk. Onu aldı kucağına, dışarı çıktı da bir son bir göreyim bunu dedi. Oğlu kucağında onu severken bir zalim ok attı. Çocuğu vurdu öldürdü. Kucağında öldürdü. Onu kucağında öldürdü. Bu acı tabii çekti. Artık az kaldı böyle savaşanlar ancak kadınlar, hasta çocuklar bunlar da bunlarda. Hazır zihin suyu hiç Susu derimanı Kaç gün şöyle sus kaldılar. Fırat karşıdan görünüyor. Fırat gitti. Yere yatarak su içine biraz edip bir yok attılar. Ağzının yanında yardım et. Ağzı kan kaldı. Yine döndü. Gerçi geriye geldi. Artık sıra ona geldi şimdi. Artık ona sıra geldi. Bir kısmı ediyorlar Ama ona kılıç vuramıyor biri. Kılıç vuramıyorlar. İşte bir zalimin biri. Çok atıldı ama. Atıldı kendisine. Bir zalimin biri koldu kesti. Başka biri kılıç vurdu, omuzdan kesti, hastaneye yere düştü. Kalkayam derken, başka bir zalimde, nevzu billah, böyle kesti muhtemelen bence. Yani Boynuyu kesti, başı bir yuvarlandı, yine bir yuvarlandı. Ondan sonra çadırlara hücum ettiler. Kadınlar şunlara bunlara. Oğlu, hasta olan oğlu Ali, yatıyor delikanlı, onu öldürmek istediler. Fakat Komutan Ömer tabi gönülsüz ama ne olsa bu için sehep oldu. Yani KT'ye tabi oldu kendisi de. O önedi bunları da. Hastanın başını kesen kişi hastanın başını aldı. Ona bir kaba koydu. Amacı küfeye götürüp İdmi cihata bunu takdim edecek de ondan bir makam mevki bir şey alacak kendisinde. Bu şekilde Gece arası, bu en önceden gitti bu kendisi. Evine gidiyor. Hanım'ı sordu gece arası, ne var sende? Hüseyin'in başını getirirdin, ben onu kestim başına. deyince hanım dedi ki, Vallahi artık ben senin hanım değilim de. Be. Hanım çıktı elinden, kaçtı gitti ona. Kendisinden. Sonra, tabi ne kadar orada hasriyenin talikatı varsa, yani hanımı, kızları, çoluk çocukları, varsa, diğer yakınlarının hanımlarına kimler varsa, bunların her biri, bir esir şeklinde deveye yüklendi bunlar. O Ali de, evsat olan, hasta olan Ali onda da bir deveye bağladılar. Bunları küfeye götürüp i̇bn e çıkardılar. Hasta Hüseyin'in başı i̇bn önünde. Bir değeri koymuşlar, orada duruyor. İbn-i bir denek almış eline, Hüseyin bunu hafif dokunup oynuyor şöyle. Yani bakın ne kadar vicdansızım değlim artık. Ne vampir ne artık Allah korusun böylece böyle bir zalim. Orada orada sahabeden biri vardı. Hz. Erkan. Yaşlıydı kendisi. Dayanamadı. Ya İbn Ziyad, ben Resulullah kasvet gördüm. Hüseyin'dan öperken, resul olan öptü, dan böyle. Bağırınca İlyas ya kızdı, eğer yaş olmaz senin için boynu vurdurdum ama dedi, hadi geçtirsin bırak ya Ali kendisini dedi. Orada baktı o ortanca Ali'yi gör, delikanlı. Ama hasta bitkin bir Ali kendisi zaten tabi üzünü bir taraftan, hasta bir taraftan bitkin onu görünce bu kim dedi? Kim sen dedi? Ben de Hüseyin oğlu, Ali'yim ben dedi. Vurun bunu başlayın dedi bu sefer. Bunu öldürün dedi. Kimse neşin kalmasın diye. Halası Zeynep, Hüseyin'in kız kardeşi. Halası oğlu Zeynep. Hemen sarıldıysa ağlamam başladı. Beni öldürme onu öldüremezsin dedi böyle. Baş, bağırma başladı. İşte, tabi Rabbim öyle dilemiş. Birbiri ya Rabbim bir hal verdi. ve bıraktı bunu kendisine. Bıraktı onu. Bu arada bayağı bir tartışma oldu orada. İbn-i Ziyad'da Zeynep arasında tartışma filan orada. Bunları Şam'a gönderdi böyle. Hazreti Ziyad'ın başını da bu esirleri de onlara göre esir onlara göre ki peygamber torunları bunlara da Şam'a gönderdi. buna Yezid'e gönderdi. Yezid tabi o da başını aldı Hüseyin başını koydu. O da oynadım oynadım şudayken yalnız Yezid ondan daha merhamet davrandı İbn-i hanımlara sahip çıktı. Onları kendi hanımların yanına gönderdi. Onlara ikram bol bol. Ve o ortancı Ali olanı onu yanına aldı. Onlar bir avsturasyon aldı kendisini de. Onlara daha yardımcı oldu. Kimi de gönderiyor bunları kendisini? Bu şekilde muhteremler Hazreti bedeni, bahsi bedeni Kerbera'da kaldı orada. Üç gün orada kaldı cesetler. Şeydi Üç gün kaldı orada. Üç günden sonra yakın bir köyden gelen Müslümanlar bunları defin oraya. Oraya gömdüler. Hazreti Şehir'in bedeni Kerbera'da, başı Mısır'da. Oraya götürüldü başı orada. Şam'da oraya götürüldü oraya. Şimdi bu olaya tabi baktığımızda her Müslümanın bunu işi yanıyor muhtemelenler. Yani Peygamberimizin kucağında büyüyen, Hazreti Ali'nin, Fatıma Zehra'nın oğlu, Hazreti Hüseyin'in bu şekilde zalimci, bunlarca da şehit edilmesi, bunlara böyle yapılması tabii bütün Müslümanların işini aldığı, yakıyor muhtemelenler. Yanlış şu var şimdi, sanki bu olayı, Hazret sanki diğer Müslümanlar öldürmüşler gibi zamanla sonra da ne oldu? Bir şiha fırka çıktı o böyle. Şiiler diye fırka çıktı. Yani bunlar sanki Hazret Hüseyin'in sahipleri gibi hastayla bunların sahipleri gibi bunlar buna sahip çıktılar. Sanki bunu biz yapmışız dönemler. Yani Allah aşkına oğlum böyle bir şey muhtemelenler ne yapıyorlar olmarım da matem yapıyorlar matem yapıyorlar İslam'dan matem olsaydı biz de yapardık matemi ne matem yapardık Resulullah vefat ettiği gün yapardık matem'i. en kara günümüz o gündür peygamberimiz vefat ettiği gün Allah'ın son pehli öldüğü gün ama İslam İslam'da matem İslam'da hassevmede şehit oldu Hasanlı da şehit oldu, Osman şehit oldu, Hamdullah da şehit oldu. On binler hesabı şehit oldu Hiçbir Hiçbir şey siyasi matem yapılmıyor. İslamda matem yoktur böyle. Matem yoktur. Buna ne yapıyorlar? Sanki bunu sünni dedikleri, biz Müslümanları yapmış gibi. Bu arada sünni Müslümanlar saldırmak için, acındırmak için bunu. Buna bir vesiye ediyorlar. Tabii bunlar böyle ayrılınca yani zamanla bunu bir mesebe dönüştürünce ee, ne oldu bunlar hazb e karşılar. Düşmanlar ama. Hassem'e düşmanlar. Hazman e düşmanlar böyle. Sâbe'nin büyük çoğunluğuna düşmanlar bunlar. Peki ama dinle de ölecek de dini. bu defa da böyle ne olacak? Mecburi kendi başka uydurmuş olması gerekiyor. İslam dışı iş olması gerekiyor bunların. Şimdi Hz. Hüseyin ile Tabi karşılaştırınca hiç kuşkusuz Mevlâh Şahı Muhteremler Hz. Hüseyin Yezid'den milyonlar daha üstün tabi. Hz. Hüseyin Yezid'den. Yani milyonlar daha üstün Hz. Hüseyin Muhteremler. Ne diyor onlar şimdi? Hüseyin hakkı ediyorlar halifelik. dönemler Allah Teala halifeli yani Sultanla Mevlam her zaman iyi, iyi, iyi insana vermiyor muhtemelen. Bu da muhtemelen. Eğer her dönemin halifesi yani devletin başkanı, sultanlar, şunlar bunlar her dönemde eğer insanların en iyisi olsaydı dünyada da İbrahim Karşıca Nemrut bakmıyor. Nemrut, zamanın sultanı işte. Diktatörü. Bir taraftan has Musa Musa, Şirak'ın bakmıyor. Bakınız, has Musa gibi peygamber var ama Şirak'ın devlet reisi. has İbrahim bir peygamber var. Karşıca Nemrut devlet reisi. Demek ki allah Teala saltanatı, dünyanın saltanatı her zaman el insana vermez. Evet, Has-ı kuşkusuz. Yeziden üstün tabi. Kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz. Ama demek ki saltan ayrı mesele muhtemelen. Ayrı mesele saltanat. Nitekim has hasa ödemişti kardeş Hüseyin'e de. Karıştım. Allah bizi bunu vermeyecek dünyanın saltanatı demişti. Şimdi yeğit nasıl bunu öldürtebildi muhtemelenler? Peki ona dünya kaldı mı? E, kalmadı muhtemelenler. Ne yazık ki yani zavallı yeğit. Ahmak dedi mi ki Allah'ını dünyaya, yani o saltan hırsıyla e, o saltanetine gitmesin diye bu cinayeti başlatabildi. Buna dedi o obası kendisine bastı buna. Ne kadar ki yaşadı? Dört yıl bu da halifeliği yokken bak. Yani üç ay küsük küs var, onun halifeliği dönemi dört yıl yapamadı halifeliği. 39 yaşında. Humus vardır sürede Humus da hastalandı. Orada öyle oldu. 39 yaşında. Yani dört halifelik yapamadı. Fakat çok bir, bir cinayette tabi seheb olmuş oldu. Bir peygamber sualesini böyle işkence yaptırmaya seheb olmuş kendisi. Tabi Allah'a bu soracak muhteremler. Yalnız bu saltanat meselesinde adı cemaatimiz... Ne hikmetse baba, oğul, kardeş kardeşi olsa bunda kimse ortak kabul etmektedir. Size bir örnek vereceğim inşallah. Saltanat kavgalarından örnek vereceğim. Yani bu olay, Hazreti Hüseyin'in içi olayı bir saltanat kavgasıdır. Siyasi kavgadır bu aslında bu. Böyle. Bunun mesleği ilgisi aslında. Ama sonra bu meslebe dönüştürülmüştür. Peygamber Ali's'a madderi biliyorsunuz bazı evet adamlarına peki gönderdi. Vekil gönderdi. Bir de o zaman da İran hükümdarı Hüseyni Perviz vardı İran hükümdarı. Kisasan Delaiti idi adı. Hazreti Asame Mukavkis gibi hatta İran Roma İmparatoru'yu bile Peygamber'in eşliğine karşılıklı halde İran hükümdarı Hüseyin Perviz Peygamber'in mektubu kendisine verilince yırttı, parçaladı, ayan altına attı bu mektubu. Bir Ve o zaman Yemen ülkesi İran'a bağlıydı. Yemen'deki gelen varislerine mektup yazdı. Medine'de biri ortaya çıkmış bana metubu göndermiş. Beni İslam'a davet ediyor. Onu yakala, onu iple bağla bana gönder diye metubu yazdı, Yemen hükümdarına da. Yemen'deki Bazan denen o da İranlı, Farslı kendisi de oranın genel valisi. O zaman büyük devlet zamanı Yemen, Medine'ye bakarak iki adamını Medine'ye gönderdi. Gidin dedi o Muhammed'e söyleyin. Metubu gösteren buna. Hüseyn Pervis, onu benden istiyor. Ya teslim olsun size beraber gelsin. Onu ben buradan İran'a e, Medine'ye İran'a gönderirim. Eğer kendi teslim olup gelirse ben de aracı olurum, şefaatçı olurum, onu kurtarabilirim. Eğer kendi teslim olup gelmezse olduğuyla Medine'ye gelirim, orada tecridi bırakmam. Ve gün İki eşi Medine'ye geldiler ve verdiler. Ya Muhammed, hükümdanımız bazen en bu şekilde. Bizne gelecek misin, gelmeyecek misin bir haber? Peygamberimiz gülümse arasalar, gülümse arasaları. Onlar şöyle de peygamberimiz der. Cevabın işini vermeyeceğim. Yarın, yarın olsun cevabını veririm buyurdu. Peki de bunlar da gece Medine misafir ikisi de. O gece Zebrahan semgeli peygamberimize dedi ki ya Muhammed dedi. Bu gece hüsrev ve Pervizi oğlu hança vurup öldürdü. onlar söyle bunu. Oğlu. niçin diyeyim? Saltan mı? Saltan dışı böyle. Yani, oğul babası öldürebiliyor saltan kablosunda. Tabi sabah oldu. kişi geldiler. Muhammed kararını ne dediler? Diyecek mi bize haber? Ne yapacaksın? Dedi ki hükümdara bazılarına söyleyin. Bu gece Cebrah geldi. Haber verdi. Bu gece Hüseyin Pervizi oğlu Şürri'ye hanşı öldürdü. Bana söyleyin. İnanmadan tabi bunlar. Nereden buna. Şimdi bunlar. Peygam, etmedi peygamdını kabul. Bunlar yemeye geldiler. Sana. Başlara geldiler. Sordu hükümdar ne oldu? Dedi ki durum böyle böyle. İşte bu gece o gün için gün verdiler. İşte Hüseyin oğlu öldürmüş diye. Şimdi vale merak etti. Yemen vale merak etti. Bunu bir araştıran bakan dedi. Eğer onun bu süre doğruysa hak teygamberdir. Dedi böyle. Yalnız şey dedi. Orada giderim. Oradan çiğnerim ben dedi. Atım çiğnerim onlar dedi. Böyle. Hemen Yemen İran'a haber gönderdi. Araştırdı ki tam haber verildiği gece Hüseyin oğlu Oğul öldürülmüş. Abi alınca bir, bir kalbuk abi Medine'ye geldi. Hüsnü oğulundan bak. Demek ki bu saltanat kavgasında oğlu babasını öldürebiliyor. Bir de Osmanlılar'dan bir örnek vereyim. Bu saltanat kavgası için muhteremler. Hazreti birinci Murat. Oranın oğlu kendisi biliyorsunuz. Nibol'da şehit dedi kendisi. Kosova'daki şehit dedi kendisi. Bunun bir oğlu vardı. Savcı Bey'de bir oğlu vardı. Oğlu saltana gözlükte. Biraz anlaştı babasına karşı baş kaldıracak. Babası bunu duyunca birinci muhazzetleri büyük bir ruh hakiniz aslında kendisi ne dedi? Fitne kıtaldan daha tehlikeli buyurdu. Ahit-i kerim üzerine oğlunu yakıp öldürmesi emretmekte. Oğlunun yakalıp öldürülmesi emretti. Oğlu yakalandı, öldürüldü. Demek ki bir baba da saltanat uğrunda bunu paraşmamak için olduğunu öldürtebiliyor muhtemelen. Bir örnek verelim birkaç Osmanlardan. Yıldırım Beyazıt, Sultan Murad'ın oğlu, Yıldırım Beyazıt, o geçti, tahta geçti. Zaten Yıldırım İst'i onu almıştır ki, çok serin savaşı. Bir arıyor, bir o cepheye. Fakat ne yazık ki tabi Ankara savaşlarında Timur yenildi, Esir düştü. Öldü. Ondan sonra altı oğlu kaldı arkasından. Altı oğlu kaldı arkasından. Bakın muhtemelen altı oğlu ne yaptılar? Anlaşamadık kenar alanında. Birbirine savaşçılar bunlar. Her birinin taraftarı var ama böyle. Her birinin taraftarı var. Aşağı 10 on yılı aştı. Ki buna İslam'da, Osmanlı'da fethet dönemi diye böyle. Ya yani devlet yıkıldı. Kargaşa oldu. Kaos olduğu Osmanlılar'da. Bütün şey durdu. Bir uğraşıyor Müslüman, Hepsinin taraftarları var. Sonra Çelik oğlu Üstün geldi. Tekrar Osmanlı'yı kurtarmadı. Yine muhtemelenler Fatih Sultan iki oğlu vardı. Sultan Cem Beyazıt ikinci Beyazıt. İki Beyazıt o tahtaya geçti. Karışız Cem buna karşı çıktı. Ayaklandı buna. İşte hayatını buna böyle. Savaşçılar tabi yenildi, burada ise karşıken işte. Burada ise karşıken Hatta Napolyon zehirlenip öldürüldü Papa tarafından kendisi. Alpler iki ni beyazıt karşıına savaştığı halde karı ölüm haberini duyunca İstanbul'da Osmanlı'dan mahtem üç gün mahtem bilaneti yazilan var. Üç gün mahtem yazilan devreye. Bütün yollar kapatırdı hatta karışın kıyamet zamanını kıldırırken işte böylece. Ama karışa kızdı bak seviyor ama da gelince savul oğlum derler. Yine Beyaz'ın ikiz oğlu Yavuz Selim Hazretleri. Trabzon'un valisiydi bakın. Yavuz Selim bu belli artık yavuz yankeyberi. Vay bahadır, kabına sığmayan. Kabına sığmayan bir kişi kendisi. Babası Beyaz da Beyaz sakindi. Kasıfî bir hal var, ikincisinin vardı. Trabzon'dan adamlara geldiler. Babasının sahine bastı o Babasının sahine bastı, bastı yaptı evet. saraya, saraya bastı. Babası karşısına geçti. Babasına kaldı bu adamla. Baba sabrını görünce, evladın Hayrûstan sultanlığı şekilde gitti bu Demek ki azı cemaatimiz bu saltanat meselesinde, bakınız. Baba oğlunu öldürebiliyor, oğlu babasını öldürebiliyor, karış karışta savaşçılıyor böylece. İşte Şeyh'in oğlan yaşadığı arasındaki mücadele de aslında bir saltanat me meselesi, iktidar meselesi, aslında bir siyasi mesele, mesela Sırbada ne mesele bu? Yani bunda ne üstüne ne bir şey var bunda böylece. Tek mesele vardır. Ne yazık ki ne abi bunda bu Şiiler İstimal bunu, sanki merhamet damarını böyle kaldırarak, İslam'a saldırmaya kalkışıyorlar. Şimdi adı cemaatimiz, Muharrem ayının 10. günü çok değerli bir gün. 10. günü. O gün en önemli ibadeti de, oruç tutmak. Oruç tutmak. 10. günü. Yalnız e, Peygamber'in şöyle emrileri aradı bizlere. 10. günder Maramayi'nin Medine bulunan yağda uçturttuğu için Peygamber şuraya buyururdu. Onlarla beraber olmayınız. Onlara muhalif olunuz. Bir gün evvel bir gün oturtun. Bu için inşallah cemaatimiz Maramayi'nin in 10. günü tek tutmayalım. Bir gün evvel oturtulmuş da daha iyi böyle İki gün olsun inşallah dair. Yine azı cemaatimiz inşallah şimdi Hazreti başlamak üzere şiit yollarına Fatih koyun inşallah. İllet fatihe.